O <gülüyor> da <gülüyor> Bayağı bir radyesini alıyorsun. Bayağı bir radyesini Onun onun yolunu bulmamız lazım. Böyle olmaz. de var mı? Onlar yani ne konuşuruz. Kaydedecekler böyle yok bu şeylerin bugün gündem olduğunu başrolar. Müellif ve Bugün 25. babı inşallah okuyacağız. Bab-ı ittika el hadifi Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ve tesebbuti fihi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Hadis nakledildiğinde Hadisi nakletmede Takva üzere olma Bundan sakınma, korkma Yani dikkatli ve Sahip olarak nakletmeye özen gösterme Ve bunda e, Tesebbüt Sahip olma Yani ee, söylediği her şeyin ispatta dayanmış olarak söylenmiş olması aslında hadis rivayetinin aslı da budur tefebbüt yani her şeyin ispat edilebilir sabit olmuş olması sabit olmayan bir şey hadis olarak anlatılmaz sabit olacak yani sahih olacak gerçek olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabından gelmiş olacak bize bu okuyacağımız ilk hadis 237. rivayet. Cabir radiyallahu anhu rivayet ediyor ki bu hadis mütevatirdir. 150'den fazla rivayet yolları vardır. Tevatürde en güçlü olan, en kuvvetli olan hadislerden bir tanesidir. Dedi ki: "Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevek ma qadehu qa bu sahih olan hadistir kim ki taammut ederek bu müslümin lafzı kim ki taammut ederek bana yalan benim adıma benim üzerime söylemediğim şey yani söyleyerek yalan söylerse yani söylemişsin. Felyetebawwa mak'adahu min-nar Cehennemde oturacağı, cehennem ateşinde oturacağı yeri yere hazırlansın veya yerini alsın. Burada aslında dua manasındadır. Felyetebawwa emirdir fakat lil-gaib, görünmeyen için duadır onun aleyhinde bir duadır. Yani cehennemdeki yerini alsın. i̇bn Abbas'tan da aynı rivayet bize gelmiş. Men ve aleyye muteammiden fel yetebe ve makhadehu Aynı lafızda rivayet edilmiş. Ez Zübeyr radıyallahu anh'dan gelen rivayette ise ennehu semi'an nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yakul o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitti. Men haddasa anni kizban. Men haddasa anni kizban felyetabawa maq'adahu minen nar. Bunu yani ondan fazla kaynak nakletmiş, rivayet etmiştir. Kim ki, yalan olarak benim, benden söz söylerse, söylememiş olduğum bir sözü söylerse, cehennem ateşinde oturacağı yeri alsın, hazırlansın. Ömer İbni Abdil Abdullah İbni Ya'la İbni Murra babasından naklediyor. O da kendi babası yani Ömer İbni Abdullah'ın dedesinden, ceddinden yani. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve Kim bilerek benim hakkımda yalan söz söylerse cehennem ateşindeki yerine alsın. Şimdi hadislere dikkat edersek kimisinde taammut var, kasıtlı bilerek yalan söyleme var. Kiminde bilmeyerek yalan söyleme var. Yani bilmeden başkasından söz alıyor. Fakat işte cehlin, bid'atin, hurafelerin kapısı böyle açılmıştır. Neden? Söylenmiş olan sözün gerçekten sahibine ait olup olduğunu bilmeden söz söylemek ki Burada hakkında söz söylenmesi en tehlikeli olan kimdir? وَلَا تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا hak Allah Azze ve Celle hakkında söz söylemektir. Bilmediğin bir söz söylemek, bilmediğin bir hükmü vermek. Yani delilini bilmediğimiz bir hükmü vermek. Diğeri ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan hadis uydurmak ve yalan söz söylemek. Kim ki Allah ve Resulü hakkında yalan söylemişse kafirlerden olmuştur. Kezebullah ve Rasûlehu Değil mi? Tövbe suresinde Ayetin başına hatırlarsanız söyleyeyim Onun için Allah ve Rasûlü hakkında Yalan söylemek Caiz değildir Alimler müteammide yalan söyleyenin Kafir olduğunu söylemişlerdir Taammut etmeden yalan söyleyenin Tövbesini kabul veya imanı olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir yani ihtilaf derken iki fırkaya ayrılmıştır alimler. Birisi demiştir ki hayır o da yalancılara dahildir. Birileri demişlerdi ki hayır değildir. Tövbe istiğfar ederse üzerinden kalkar. Ama bilerek Resulullah hakkında yalan söz söylemiş olan bir kimse ve yalan bir hadisi yaymış olanın bazı hadis imamlarınca tövbeleri yoktur. Bu Suyut'u bunu söylemiştir. Bidat ehlini tövbesi yok. Gazali de aynı görüştedir. İnsanlardan duyarsınız. Derler ki ben mesela bizzat kendi kulaklarımla duydum. O konuşmanın kasete kaydırma olmasını çok isterdim. Baki de şahit kardeşimiz burada. İstanbul'da bir delikanlı Maragos ismi Ahmet. Nereli olduğunu bilmiyorum. Hocam dedi sen öyle diyorsun ama dedi. bir hadis anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini şöyle yapmış. Bir göstermiş. İşte kolunun şeyi cübbesinin kolunu şöyle bir açmış oradan bir sürü şeyler göstermiş Hazreti Ali'ye neleri neleri neleri neleri göstermiş bu, bu hadisleri uydurma dedik sen uydurmuyor diyorsun ama hocam dedi ben bunları anlattım adamlar dedi bu anlattığım hadislerle yola geldiler namaz kılmaya başlıyorlar dedi sen istediğin kadar de ki bu uydurma hadistir onun için İsmail Hakkı Busevi demiştir ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemiyoruz. Onun lehine, yani dini daha çok yaşansın diye yalan söylüyoruz. Yalan hadisli amel edilir, caizdir. Evet. Ta İmam Zehebi zamanında aynı söyle, söyle. Diyorlar ki, <gülüyor> İmam Zehebi rahmetullahi aleyh ta o zaman bunu, bunu söyleyen insanların sözlerini nakletmiş. Biz onun üzerine yalan söylemiyoruz ki yani onu yalanlamıyoruz. Onun için yalan söylüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Dikkat edin onun için memleketimizdeki sahte ibadetler dikkat edin bu ifadeyi ilk defa kullanıyorum. Sahte ibadetler bidat ibadetler zikir ve duaların tamamı nereye dayanır? Bu yalan söylemeye dayanır. Resulullah şöyle demiş ki Resulullah işte Ebu Bekir'e şöyle demiş, Ömer'e böyle demiş, Ali'ye de şöyle demiş, Osman'a da böyle demiş. Özel ibadetler, özel zikirler onlara tavsiye etmiş. Bu vesile de onlar her birisi bir tarikatın imamı, piri olmuşlar. Bir tek tarikat ve yol vardır, İslam'dır o da. Allah'ın Kur'an'ı, Resulü'nün sünneti. Bunun dışında hiçbir yol yoktur kardeşlerim. Allah'ın ve Huzul'un koyduğu yoldan başka hiçbir kimse bir yol üretmesin. Hiçbir yola kendi adını vermesin. İzleyeceğimiz tek yol Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet ilmine tabi olan sahabenin ilmi, hikmeti ve onların ilmi ve hikmetini yüzleyenlerdir. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ Taha, sah, taha, sahabeye ihsan ile tabi olanlar bunlar mağfiret ehli olan insanlar Allah Kur'an'da Kur'an'da bunları övüyor sahabeyi ve onlara ihsanla tabi olanları. O da Resulullah ü dedi. Hayrul quruni karni, thumma'l-lezina Çağların en hayırlısı benim asrımdır Sonra ondaki ondan sonraki ondan sonra ondan sonraki asır ondan sonra yalan yayılır. 3 asır yani 3 çağ 60 yıl deniyor kimi alimlere göre yani 180 kimi ikisine göre 200 300 yıl yani 3 asırlık bir dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayrın müslümanlar arasında en en üst düzeyde olduğu dönem olarak onu övmüş Allah'ın Resulü Esed ibn Musa şubeden rivayet etmiş. O da Ataptan o da diyor ki: "Kale semi'tu Enes ibn Malik'in radiyallahu anhu. O da Enes Malik'i duydum. Şöyle diyordu. Yaqul: "Levla enni ahsha en akhta la haddastukum bi asya'a semi'tuha min Rasulillah." O قالها Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وذاك اني سمعته يقول صلى الله عليه وسلم من كذبه علي ben diyor, eğer size konuştuğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğum şeyleri konuştuğumda hata yapmaktan yanılmaktan korkmuş olmasa idim Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok şey rivayet eder söylerdim. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve e çok şey anlatmamışlarsa anlatmayan bir kimse diyelim. Korktuğu hata yaparım düşüncesiyle onu söylememiş olabilir. Bu Resulullah'tan gelen bir şey saklamak anlamında değil. Korkusunu düzgün hadis nakletmeyi beyan etmek için bunu söylüyor. Yoksa hadis nakletmek biliyorsunuz emredilmiştir. Ve hadis nakleden, duyduğu gibi nakleden övünmüştür. Değil mi? Geçen dersimizde gördüğümüz gibi. Demin okuduğumuz rivayet metinlerinin aynısı. Men kezebe aleyhe muteammiden fel yetebevve mak'adehu minen mar. <gülüyor> bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediğinde ashabın tamamı bu sözü biliyor. Velev ki böyle bir hadis olmasa bile... Hiç kimse Allah ve Resulü adına yalan söyleyebilir mi? İslam böyle bir şey cevaz verir mi? Asla ve katar. O halde bizim bu hadisleri işittiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söyleyen bir kültürün içimizde çok yaygın olduğunu bilmemiz ve buna işaret etmemiz gerekir. Oturuyor birisiyle sohbet ediyorsunuz diyor ki Resulullah'ın hadisinde şöyle demiş. Resulullah böyle demiş. Men arife nefsı fekad alefe rabbıh. Hepsi muhaddis. Hiçbirisi cahil değil bu adamların. Hepsi hadis biliyorlar. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Ne demek bu? Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki ya Rabb sen olmasaydın seni bilemezdik. Seni ancak yine seninle bildik. Öyle değil mi? Seni ancak yine seninle bildik. Ve allama Adem'e esma'a kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Okra Rabbin ki o yarattı. Halak el insane min alak. Okra. Hu Rabbuk el ekrem. Ellezî allama bil kalem. Allama el İnsana bilmediğini öğretti, değil mi? Kim öğretmiş? Ha. Allah bildirmeden biz neyi bilebilirdik? Allah Allah hakkında hiçbir şey bilemezdik. Eğer o bize rasullerini göndermeseydi. Onun için aklı çok kutsayanlar, çok yüceltenler ne kadar yanıldıklarının farkına Öldükten sonra varacaklardır. Bugün varmasalar bile. Akıl denilen şey, geçen bir Müslümanla da konuştuk, mutlak olan bir yetenek, hatası olmayan bir yetenek, tarifi kesin şekilde yapılmış, ölçüleri, hududu, özelliği belli olan bir şey değil. Eğer insan Allah'ın bir ayetini bir kelimesini işittiğinde onun manasını aklediyor, kavrıyorsa şayet, vallahi ve vallahi kalpte iman olmasaydı onu anlamazdı. Onu fıkh demezdi, Kalbe hidayet nuru girmedikçe insan anlamaz. Ve dikkat edin, ayetler yanlış yorumlamaya çalışanlar, kasıtlı olarak yanlış yorumladıklarını bir tarafa çekerek yorumladıklarını meşru göstermelerini, göstermeye çalışanların tamamı aklın Önemli rolü olduğundan söz ederler. Akıl İslam'da çok önemli bir otoritedir derler. Niye o kadar önemli otorite? Hiç kimse çıkıp Resulullah'ın karşısında benim aklım şudur, benim aklım budur demedi. Öyle mi değil mi? Kaç kategoriden sonra Muazze bin Cebel demiş ki Değil mi? Allah'ın kitabını bileceksin. Sünneti bileceksin. Sonra akıl dediğin şeyi, rayini görmeni yani o görmek de ne Allah aşkına ona ra'i deniyor dikkat et gözle gözle işlenen fiile ra'i ve rü'yet denir. Öyle mi değil mi? Ra'a görmek demektir. Ama nazara ile ra'a aynı şey değil. Nazara dediğin zaman gözünle bir yere bakmak. An nazara fihi dediğin zaman bir şey hakkında tefekkür edip düşünmek. Ama ra'a dediğin zaman rai kelimesi, rü'yet kelimesi <gülüyor> elemtara ilellezine ayetler böyle çok değil mi Kuran-ı Kerim? elemtara keyfefeale ashabil fiil Resulullah aleyhissalatü vesselam ashab-ı file yapılanı gördü mü gözleriyle? Niye elemtara dedi? Çünkü bu raa rü'yet kelimesi nazarı içine alır. Akletmeyi içine alır. Fıkh etmeyi içine alır, imanı içine alır, hidayeti içine alır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla rai akıldan daha üstündür. Akıl bir yetenek ve meleke ama rai aklın kemale ermesi, olgunlaşması, dini kavraması ve fıkh etme derecesidir. Yani bir üst mertebe var biz onu bilmiyoruz. Tutturmuşuz da akıl akıl akıl. Onun için o gün de söyledim. Gazze'dekiler aklı tartışmıyor. Kur'an'ı tartışmıyor, hadisi tartışmıyor, sünneti tartışmıyor, sünneti Kur'an'ı az tartışmıyor, hadisi Kur'an'ı az etmeyi tartışmıyor. Nasıl savaşıyorlar ve nasıl cihad ediyorlar? Dünyanın en zalim, en güçlü ordularından bir tanesi. Dünyanın en modern orduları. Son teknolojiyle donanmışlar. Nasıl direniyorlar kardeşim? Bunun hikmetine Vallahi ve billahi Modernizm Kur'an ve sünneti tartışarak Allah yolunda Kıyam inancımızı yıkıyor Zannetme ki biz surda burada bir iki bağırdık Biz bir şey yapacak adamlarız Değiliz Asla Çamura yatmak bu ne zaman ki ben çıkar fetva verirsem o zaman bilin ki ben adam olmuşum. Filistin'e gidip cihad etmeniz farzdır dediğim zaman o zaman ben ricalden olurum. Kimse bunu diyor mu? Niye demiyoruz? İşte modernizm söyletmiyor. Anlaşıldı mı? Bu söyletmiyor bize bunu. Yine Enes Malik'ten gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı hadisi nakletmiş. Bu hadislerin tamamının isnatları sahih. Bazılarının isnatları da farklı lafıza gelenlerde hafif zaaf olduğunu söylemişlerse de alimler genel anlamda manevi, mütevatir ve dahil olduğunu söylemişlerdir. Ebu Katada radıyallahu anhu dedi ki kale Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul alal minberi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i minber üzerinde <gülüyor> yani kendi mescidindeki minberinde şöyle diyordu. Ya Ey Yuhannas Ey insanlar. İyyakum ve kethrete'l hadisi anni. Siz siz olun, benden çok söz nakletmeyin. Şunu söyledi, şunu söyledi, şunu söyledi, şunu söyledi diye çok konuşmayınız. Siz siz olun, buna dikkat edin. Bunun iki türlü manası vardır. Bir, Resulullah'tan geleni durmadan hep anlatmak, bir de bir anlatışta çok anlatmanın yasaklanmasıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem burada kastettiği ikincisidir. Yani bir mecliste oturduğunuzda yüz hadis okumak. Beş yüz hadis okumak. Gibi. Böyle olduğu zaman fıkh edemezsiniz ki. Anlayamazsınız ki. Günde Bir cüz dahi okumak. Yani bir cüzden fazla dahi okumak. Veya ne bileyim, üç günde bir Kur'an'ı hatmetmek, fıkh etmeye manidir. Resulullah bunu ne yapmıştır? ne yetmiştir? Eftal olan değil mi? En eftali bir ayda. Ondan sonra haftada bir yapmak. Şimdi oturup da sizde burada yüz hadis oksak, hangisi aklımızda kalır? Hangisini değil mi? Fıkh edebiliriz. Onun için yavaş gitmek anlamında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kastetmiş olabilir Allahu alem doğrusunu Allah bilir. Femen kâle aleyye kim ki benim üzerime söylemediğim bir sözü bana mal ederek söylerse fela yakul illa hakkan kim ki benimle ilgili bir şey söylerse söyleyecekse illa ancak hak olanı söylesin ya da illa sıtkan ancak sıdk ve doğru olanı söylesin. Waman kâle aleyye men lem aqul kim ki benim hakkımda söylememiş olduğunu söylerse Ne gibi? Benden size bir hadis gelirse Tamam mı? Onu Kur'an'a arz ediniz Eğer Kur'an'a muvaffıksa ben söylemişimdir Muvaffık değilse ben söylememişimdir Bu hadisin kendisini Kur'an'a arz ettik diyor Muhaddisler Ahmet İbni Hanbel İmam Malik İbni Hazm kitab İhkam'da bu sözün bizzat kendisinin Kur'an'a aykırı olduğunu gördük diyor. Dikkat edin. Aslı olmayan bir yöntemi ve menheci bugün, bugün kardeşlerimizin bağlısı hadise, hadise yönelik yöntemlerinde din haline vazgeçilmez bir kural haline getirmişlerdir. Hadis ancak hadisin hadis olma haysiyetiyle hadistir hadisin hadis olduğunu ispat eden usul ve yöntemlerin dışında herhangi bir yöntemle bir şeyin hadis olup olmadığı söylenmez onun için hadislerin bir aklımızın almadığı şeylerden söz edilir bilmediğimiz zamanlardan ve mekanlardan söz edilir hadiselerden bahsedilir Gelecekle ilgili haberler verilir. Ama bizim Türkiye'deki modern İslamcı kardeşlerimizin bazıları diyorlar ki Resulullah gelecekle ilgili haber veremez. Ama ben veriyorum. O veriyor. Bir başkası da veriyor. Bunda hiçbir beyis yok. Yarın şu olacak diyorum, oluyor. Yarın şu olabilir diyorum. Bir ay sonra şu olabilir, dikkat edin diyorsunuz. O şey vukua geliyor. E siz bunu tahmin ediyorsunuz, biliyorsunuz ama Resulullah bilmiyor. Ya bırakın Resulullah bir tarafa, haşa. Ashabın söyledikleri çıkıyor. Ashabın söylediği çıkıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki, eğer insanlar Ömer Kur'an'a Kur ekleme yapmış demelerinden korkmasaydım, korktum ki insanlar böyle diyebilir. Onun için ben ne yapmadım? Zina eden kadın, yaşlı kadınla zina eden yaşlı erkeğin, Hükmünü Kur'an'ın kenarına yazmadım. Yazardım yoksa diyor. Kenarına tefsir olarak yazardım. İnsanlar bir gün gelecek kaderi inkar edecekler. recmi inkar edecekler. Kim bunu söylüyor? Hazreti Ömer değil mi? Abdullah İbn Ömer değil mi? Evet. Bugün var mı yok mu kaderi inkar etmek? Okun tefsirleri çoğun, modern çoğu da kader inkar ediliyor. Yok kader. Kader denen bir şey yok. İnsan kendi fiilini yaratır, insan kendisi yapar. Kendi yaptığıyla nedir insan? İnsandır, sorumludur. Onun için Allah ezelde kimsenin kafir olmasını yazmamıştır modern İslam'a göre. Modern tefsir akollerine göre, tutun ta Abduh'dan, Muhammed Reşit Zadar, İzzetler Vezli'ye kadar gelin, Türkiye'deki onlar uzantılarına kadar gelin, onlara göre insan kendisi istemedikçe Allah onu hidayete erdirmez. Böyle bir şey söyleyebilir misin Müslümanlar? Hı? ne diyorlar yehdi menyeşa yehdi menyeşa burada iki tane fiil var diyor beyefendinin birisi iki tane ayrı fiil var diyor birisi Allah Allah'a aittir yehdi menyeşa da kim isterse Allah onu hidayet ederdirir. aa ben isteyeceğim Allah beni hidayet erdirecek öyle mi İnne ke la tehdi men ahbabte ve lakin Allah يهdi men Bu da ayet Kur'an ayeti. Buna ne diyeceksiniz? Ve ma teşaoon illa e inşallah rabbil âlemin. Hı? Ayetlere bakıyorsunuz. Bu tefsirlere bakıyorsunuz. Şaşıyorsunuz. İşte o nedir biliyor musunuz? İnsan kendi hidayetini yaratır. Onun için ne yapmışlardır? Rahat suresinin 11. ayetini Enfal suresinin 11. ayetini görmeden oraya körler. Rahat 11, Rahat 11, Rahat 11 slogan haline getirenler Enfal suresi 53. ayetini hatırlamazlar. Rahat 11'de nedir? Allah Azze ve Celle. İnna Allah la yuğyiru bi hatta yuğyiru bi enfusihim Biz nefislerimizi değiştirmedikçe Allah bizi değiştirmezmiş. Hep böyle duymuyor musunuz? Ben bunlar duyunca diyorum ben eşek çobanıyım hak edersiniz. Ben öküz çobanıyım, inek çobanıyım. Evet hepsinde gittim özür dilerim. Koyunda gittim, kozu da gittim, inek de gittim, at da gittim, eşek de gittim. Öküz de gittim. Elhamdülillah çobanlık yaptım. Ama duyduklarım yani beni şaşırtıyor derin derin düşünüyorum. Bu ayeti ben doğru nasıl anlayabilirim? Onun için kardeşlerim ayetlerin evvelini okuyorlar hep siyaktan bahsedirler sibaktan bahsederler Ümmetçe kabul edilen kaideyi önümüze koyuyorlar. Peşinen ha diyor taban bak adam koydu önüme kaideyi. Bu kaide olduktan sonra buna ittiba edip uyduğunu söyledikten sonra ben adamın yaptığı yorumun niye buna aykırı olduğunu düşüneyim ki. Zahmet etmiyoruz bari tefekkür etmeyi. Nasıl olsa hazır bana giydir diye bir şey. Ya içinde bir sökük var mı, yok mu? Bir eksiği var mı, yok mu? Cebi var mı, yok mu? Bir bak yani adam sana hazır bir şey verdi giydin ama bak bakalım cebinde ne var, mı yok. Sahna sonuna bak. Yok. Öyle bir şey yok. Hemen hazır algı, tamam. Bitti. Kabul. Hemen kabul. Biz söylediğimiz zaman itiraz, itiraz, itiraz, itiraz yükseliyor Müslümanların bir kısmından. Ama o Müslümanlardan bu ayetin ne olduğunu bilmeyen, Enfal suresindeki ayeti hiç hatırlamayan adamcağızlar söyledikleri zaman sanki ağızlarından vahiy çıkıyor gibi. Haşa. Tuhaf bir şey. Onun için... Allah'ın Resulü hakkında sıdk ve aduldan başka hiçbir şey söylenmez. İnne Allah la yuğyir <gülüyor> ma bi kavmin hatta yuğyir ma bi enfusihim ve izaa arada Allahu bi kavmin suu'en fe lehu. Allah bir kavmi kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez. Bir başkası mu yerine koyarak değiştirmez, gayrını getirmez yerine. Ve eğer Allah bir kavmin suen, Allah bir kavmin azabını, onlara gazabını indirmeyi, onlara bir şiddet, bir felaket, bir musibet göndermeyi irade ettiği zaman, felâmaraddehu, bunu reddedici hiçbir güç, hiçbir şey yoktur. Bu ne demektir? Bir kavim, nebilere gönderilen dini ve imanı Hidayeti reddettiği zaman, fıtratta olanı değiştirdiği için kafir olmuş, İslam'dan çıkmıştır. Bunun içinde onların başına gelecek bir musibeti, bir felaketi çevirecek, geri döndürecek kimse yoktur. Nefislerindekini değiştirenler, imandan, hidayetten, küfre gidenlerdir. Nefislerindekini değiştirenler, Kur'an'da bir tek ayette dahi, ayetlerin bir cüz'ünde dahi, küfürden imana gelenler için söylenmemiştir imandan küfre döndüğü zaman bu değişimdir değişim İslami değişim olmaz bu kavramları bilin ve kullanmayın cahiller, gazeteciler köşe yazarları, dergiciler dinimizin kavramlarını bozuyorlar değişim küfre doğru gitmedir İslam'a doğru gelmenin adı hidayet ihtida, iman Tövbe. Değil mi? Fein amenu. Feintabu ve amenu. Değil mi? Öyle değil mi? Feintabu ve amenu. Bak değişim, burada değişim demiyor Allah. Tövbe, iman. Küfre doğru gitmenin adı değişimdir. İslami değişim yok. Bak dergilerin adı değişim. Müslümanların birçok dergiler var değil mi? Adları değişimdi. Belki hala çıkan dergi var. Onlar bilmiyorlar. Ve men kâle aleyye mâlem e kul fel yetebevveh mahkâdehu nar <gülüyor> Kim ki benim demediğimi benim adıma söylerse cehennem ateşindeki yerini almaya hazır olsun. Benden size bir hadis gelirse Kur'an'a arz ediniz. Kur'an'a uyuyorsa o bendendir. Kur'an'a uymuyorsa o benden değildir. Bu hadisi uyduran da kafirdir. Allah'ın dininden çıkmıştır. Ve Resulullah'ı yalan nispet etmiştir. Uydurma ve aslı olmayan bir hadisten hareketle Türkiye'de bugün hadisin doğru olup olmadığı insanların önüne konuyor. Yok ki hadis alimi çıkıp konuşan, Yok ki bir muhaddis olduğu söylenen alan Türkiye'de çıkıp konuşan bunu söylemek dalalet mi bindir ve dalalettir diyen yok ki. Banka faizlerine fetva versinler. Kredilere fetva versinler. Şarkıcı kızların şarkı söylemesine fetva versinler. Çıplak gezenlere fetva versinler. bizim yani nikahı düşen kadınlara, değil mi? Nikahı düşen kadınlarla el sıkışmaya müsaade etsinler, fetva versinler bunlar. Başka ne yapsınlar? Bunu yapmaları lazım, kınanmamaları için. Bak, Allah'ın değil, insanların kınamasından korkan Arap münafıkları, Gazze'deki zulme karşı nasıl sessiz kalıp rıza gösteriyorlar? Neden? <gülüyor> Kınayıcıların kınamasından korkuyorlar. Ama Allah yolunda cihad eder. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا hiç Hiçbir kınayıcının kınamasına korkmazlar. Onun için Allah yoluna davette kınayıcıların kınamasında korkmayacaksın, cihatta da korkmayacaksın, tebliğde de korkmayacaksın. Gazze hadisesi oldu. Kaç tane ilahiyat fakültelerinin toplandığını ve bir şey konuştuğunu gördünüz? Camilerde bir kunut oldu mu? Camilerde burada dua okundu mu? Yani okunduğu zaman illa kabul edilecek mantığında olduğum için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bahri sureti hattam bir şey yapalım. O da yok. Enes radıyallahu anhu diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kezeb aleye mutamiden felyetebawa <gülüyor> maq'adahu min Kim ki mutamit olarak birerek benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Onun için kardeşlerim bu kaideyi bütün Müslümanlar sahabe başta olmak üzere ve onlara tabi olarak sonradan gelen ulema, müstehit, muhaddis, müfessir ve fuqaha e, inme din din imamlarımız bu hadisi din olarak almışlardır dindeki en önemli kaidelerden birisi olarak almışlardır ve bunun için hadisin hadisin derecelerini hadisin sıhhatini, hadisin ravilerini kılı kırk yarar gibi incelemişler ve böylece almışlardır bir hadisin zayıf olup olmadığını belirtmişler uydurma olup olmadığını belirtmişler derecesinin ne olduğunu hadisin isnadına yerleştirdikleri teknik kelimeler ve edatlar kavramlarla insanlara belirtmişler. O imamlar bu teknik kavramları, bu rivayet sigalarını bildikleri için kendilerinden önce hadis nakleden o imamların hadislerinin ne olduğunu ravilerini tanımadan bilirlerdi. Derlerdi ki bu hadis zayıf. Çünkü muan Bu hadis sahih çünkü haddefeni haddefeni haddefeni haddefeni. Bu hadis sahih çünkü akbareni akbareni akbareni. Bu hadis sahih çünkü embe ana embe ana embe ana dedi. Bu hadis sahih çünkü semi'u ile hep geldi. Bu hadis sahih çünkü ra'aytu ile geldi gibi. Mesela bunları hep dereceleri sıhhatleri var. Ama bugün mühendis, mimar, sanatkar, efendim, e, ne bileyim, haritacı, kimyacı, fizikçi. Bunlar hepsi muhadis olmuş Türkiye'de. Herkes hadis konuşuyor. Teben lekum Tebbet yeda ebilehet ne demekse tebbenlekum demek de budur. Bu kadar millet kalkmış, gevezelik yapıyor, hadisle uğraşıyor, hadis konuşuyor. Oturun ilminizde, zirveye çıkın. Ey müfsitler! Dünyanın kuyruğu olduk, dünyanın afresinin ayağı altında kaldık. Zillet içindeyiz. Siz Resulünüzü tartışıyorsunuz, sünneti tartışıyorsunuz. Neden ilminde bir yere varamıyorsun? Karnını doyurmak için devletin kölesi olan bir memur olmayı geliyorsun da ilminde zilve müçtehit olan bir alim olmuyorsun sen Sebep ne kardeşim? Ha? Vallahi ve billahi haram istiyorlar, Haram istiyorlar ve haram istiyorlar. Sen fizik mi okuyorsun kardeşim? Bu dalda en iyisi olacaksın Kimya mı okuyorsun? En iyisi olacaksın Senin dinin bunu emrediyor Senin vazifen görevin bu Hadis okuyanda hadisin en iyisi olacak. Hadiste en iyi olmaya gayret edecek. Fıkıhta, asil eden fıkıhta en iyi olmaya gayret edecek. Öyle. Din bu. Sen ilminde cihad edeceksin. Sana ait olan bir ilimde cihad edemezsin. Hadis okuduk değil mi? Tabiinden sözler naklettik. Yani bidatte, içti, sünnette iktisat, sünnette tabi olmak, kast üzere. Yani sadık bir yol üzere olmak, tabi olmak... Bidatta iç sahattan çok daha hayırlıdır. Bunları okumadık mı biz? Üç ders önce. Ya da dört ders önce. Peki ya işimiz ne kardeşim? Otur bakkal dükkanını çalıştır. Dürüstlüğü öğren, helali öğren, haramı öğren. Sadık ol. Güzel söz söylemeyi öğren. İnsanlara iyi muamele etmeyi öğren. İyi muamele etmemiz yok. Güzel konuşmamız yok. Türkçeyi dahi düzgün kullanamıyoruz. Kardeşim, sen önce bir insan ol. Müslüman bir insan ol. Mesleğinde içtihat et. Sana düşmeyeni değil. Min husni İslami'l-mab'i terkuhu ma la ya'nihi. Sahih Buhari'nin hadisidir. Ebu Hureyre'nin rivayetidir bu. Kişinin dininin güzelliğindendir. Hüsnündendir. Hüsn ne demek biliyor musunuz? Hmm? Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabınlar hasene ile husn kardeş kelimeler hasene her küçük salih amel içinde çirkinlik olmayan amele hasene denir husn, hasene olan amelin sözün ya da fiilin Allah nazarındaki değeri ona hüzün denir. Kubh, çirkinlik demektir. Min husni islamil mar'i. Kişinin dininin güzelliğinden ayıpsızlığı nedir biliyor musunuz? Kendisini ilgilendirmeyeni terk etmesidir. Ve netruku men yefcuruk. Konutta ne duası okursunuz kardeşim? Bunu demez misiniz bu cümleyi? Ve netruku sana karşı fucur işleyeni, küfre gireni, orada mecazidir o fucur kelimesi. O küfür demektir. Fucur işleyeni sana karşı küfür işleyeni terk ederiz. Terk edeceğiz. Onun için kardeşim herkes amelinde müştehit olsun. Amelinde iyi olmaya çalışsın. Ha kendisine ahlak, edep, öğretecek sünneti okusun, okumasın demiyoruz. Hadisleri okusun, okumasın demiyoruz. Ama ne hadistir ve ne değildir. Bunun hakkında çıkar, çıkıp, o Comte gibi, Luther gibi, anlaşıldı mı? Yahudilerin müsteşrikleri gibi felsefe üretmeyecek. İslam ümmetinin uleması ne demişse o. İsmail Heniye. Çok mu muhaddis bir adam Soruyorum, ha? Niye arkasındayız? Niye yanındayız? Niye dua ediyoruz? onları böyle bir derdi yok. Kalplerimizi birbirine çarpar Allah Azze ve Celle. Onun için Resulullah'ın hadisi bilirsiniz meşhurdur. Her zaman sohbetlerimizde söylüyoruz. Neydi o? İnne ma ehleke men kana qablakum kethretu su'alihim ve ihtilafuhum ala enbiya'ihim. Sizden ne helak etti bilir misiniz? Ancak çok soru sormaları nebilerinden kalan şey üzerine ihtilaf etmeleri ve kesratu ihtilafihim ala enbiyehim yani ala sünneti enbiyehim ala dini enbiyehim ala emri enbiyehim şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş bize bir din bırakmış bize bir sünnet bırakmış ümmet buna sahip çıkmış sahip çıkça aziz olmuş çıktıkça aziz olmuş yücelmiş terk ettikçe zihnil olmuş terk ettikçe zelil olmuş. Ve zilletimizin sebebi budur. Onun için biz daha Allah'a namazlarımıza doğru söyleyip söylemediğimizi bilmiyoruz. Hadis tartışıyoruz. Sünneti tartışıyoruz. Kaç kişi elhamdülillahi rabbil alemin bilir? Ben de dahil. Kaç kişi biliriz? Ne demektir bu? Sana sözünde sıdk olan asla yalan söylemeyen, asla Allah hakkında olmayanı söylemeyen bir nebiyi gönderdiği için de sen Allah'a Elhamdulillah rabbil alemin diyorsun. Onun gönderdiği kitap için, onun gönderdiği hidayet için elhamdülillahi rabbil alemin diyorsun. Yediğimiz iki lokma için değil, içtiğimiz iki yudum, üç yudum su için değil sadece. Bir din göndermiş, bize bir hidayet göndermiş ve gerçekten bize Allah değer kazandıracak, bizi kıymete bindirecek kıymetimizi yücelten bir din ve şeriat göndermiş. ve bu şeriatın mübelliği, tebliğcisi, muallimi, öğreticisi kim? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Onun için sizden önce gelirken bir yerde sohbet ettik gelmeden önce. Resulullah'a büyü yapılıp yapılmamızı çok tartışıyor insanlar. Yani bir yerde ya Resulullah ilah değil ya Resulullah'ı ilaçlaştırıyorlar. 3 Muhammed Falanın Muhammed'i, filanın Muhammed'i, filanın. Senin Muhammed'in hangisi kardeşim? Tamam anladık. Fukuhanın Muhammed'i, hadisçilerin Muhammed'i, tefsircilerin Muhammed'i, müfessirlerin Muhammed'i. Peki la senin Muhammed'in hangisi? O zaman Kur'an'ın Muhammed'i. Yani ne diyeceğiz? Ne bu tabirler? Resulullah duysaydı ne derdi bize biliyor musunuz bu sözü söyleseydik? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ancak Yahudiler ve Hristiyanlar ya ebel kasım derdi. Hiçbir sahabi Allah'a Resulü'ne ya ebel kasım dememiştir. Anladınız mı? Çocuğun ismi kasımdı. Ya Ebel Kasım, doğru olan bir şey Araplarda ait değil ki, kınanan bir şey değil bu. Ebu fulan, Ebu fulan, Ebu fulan dersiniz. Değil mi? Peki ya hiçbir sahabi Resulullah'a ya Ebel Kasım demiş mi? Arapları kullandığı bir tabir, kavramdır. Ama neden? Hristiyan ve Yahudiler Nebi, ya Nebiyyallah, ya Resulullah demekten imtina ettikleri için onu oğlu Kasım'a ederek künyesini söylerlerdi. Onun için ashablar da ki ha madem öyle biz Resulullah'ın kimyusunu vermeyiz. Vermeyelim. Ne diyelim? Ya Resulallah, ya Nebiyyallah. Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle birilerini uyardı. Niçin uyardı? Hı? Nasıl uyarmıştı Hucurat suresinde? Şimdi yani burada onlar başkalarını çağırdıkları gibi Resul'u çağırdılar. Ya Muhammed dedi bir tane gelmiş yeni Müslüman olmuş. <gülüyor> Hazreti Ayşe de içeride. Bi ise hatibul kavmi dedi Resulullah ona. Sonra geldi o cahil yeni bir edebi, Müslüman olmuş. İçeri gelince de ona iltifat etti böyle güler yüzle güler yüzle karşıladı. Hazreti Ayşe o adamlar gidince dedi ki ya Resulullah sen önce böyle dedin bu ne kavmin ne kötü hatibi dedin. Sonra da böyle böyle söyledin. adamın şey yaptın yani. Yüzüne güldün, tebessüm ettin. <gülüyor> Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yani bununla bununla şerden ittika ettim. Şerden ittika ettim. O cahildi. Şerli olan bir insan. Ama yeni Müslüman olmuş. Orada kınandı o adamlar. ...kınandılar... Pekela biz niye böyle isimler kullanırız? Sebep ne? Rasul hepimizin rasulü. Falanın Muhammed'i, filanın Muhammed'i, filanın Muhammed'i yok. Bunlar bunlar insanların zihnini boşaltıcı Yanlışlar üzerinden yeni yanlışlara kapı açıcı şeyler. Birisi hep konuşan Muhammed diyormuş. Birisi hep emreden Muhammed diyormuş. Birisi hep yasak eden Muhammed. Birisi de her şeyi bilen Muhammed'e inanıyormuş. Miraca gitti geldi bir şeyler getirdi ya bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunların çoğu tabii bunlar hakkında şek, teşkik, şüphelerin ileri sürülebilmesi için bu türlü mantığın geliştirilmesi lazım. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hak olandan başka bir şey söylenmez. Onun için hadis ilminin tamamı bu hadis üzerine bina edilmiştir. İki hadis geçen okuduk değil mi? Kim ki benden bir hadis işitir, onu işitip anlar ve kendisinde değil mi? Kendisini yani işitmeyene götürü ulaştırırsa bu hadis. Muhtelif lafızlarla rivayet edilmişti. Bu iki hadis üzerine kurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söyleme ve Resulullah'tan duyunu doğru tebliğ etme. E şimdi bu inanç, bu akide, bu azım ve bu irade olmasaydı Müslümanlar da belki bize Resulullah'ın hadisleri doğru düz gelmeyecekti. Yalanlarla dolu değil mi? Aslı olmayan şeylere dolu kaynaklar gelecekti hem Kur'an'a iman eden bir ümmet olacaktık hem de birçok yalanı din olarak kabul eden bir ümmet olacaktık Allah korusun o zaman bu nedenle Allah azze ve celle dinini korudu Rasulünün sünnetini de korudu o kitap o sünneti koruyanlarla geldi eğer onlarda bu iman olmasaydı Kur'an'ı da bozarlardı Kur'an'ı da tahrif ederlerdi ve kimse de bilemezdi. Öyle ya. Hazreti Osman toplardı birkaç kişiyi. Orası öyle olmaz, yanlıştır, böyledir der. Yazardı haşa. Ya da ikna ederdi, ya da onları korkuturdu. Ya da onları öldürürdü. Orayı bozardı bir ayeti. Veya beş, beş ayeti, on ayeti, yüz ayeti diyelim. Böyle bir şey vuku bulmuş değil. Neden vuku bulmadı? Sadık oldukları için... Eğer Kur'an'ın sadık olarak bize doğru olarak geldiğine inanıyorsak, Resulullah'ın sünnetinin de sahih doğru olarak geldiğine inanmamız lazım. Zaten ne ki sünnetse o sahihtir. Ne ki sünnetse o kabul edilmiş olandır. Onun için Resulullah amel edilmeyecek şeye kim ki benim sünnetime tabi olursa gibi ifadeler kullanmazdı. Onun için hadis kategorileri Resulullah'tan sonra farklı farklı gelmiştir bize zayıfı vardır, mürseli vardır, münkeri vardır. Bunları ilim adamlar tespit etmişler. Ricali üzerinde konuşmuşlar, tartışmışlar. Ellerinden gelen bütün gayreti sahi gayret yani iştihadı yapmışlardır. Hataları olan olmuş, sahi olan olmuş. Bunlar birbirlerini düzeltmişler. Birbirlerine yardımcı olmuşlar. Bu ilim bir bütün mülkülliyat bir oluşturmuş. İki asla dayanarak. O da ne? Biri rivayet Veda Haccı'ndaki kim benden mensemi amminni makaleten ev hadisen değil mi? Birisi bu, birisi de men kefe ve aleyhe mutamiden felyetebaw makadehu kim ki bilerek bana yalan söz nispet ederse cehennem ateşindeki yerine hazırlansın. Bu nedenle radyolarda çok duyarsınız. Özellikle Alevileri radyo'larında Resulullah şöyle demiş, Aliye Resulullah şöyle demiş, şuna Resulullah böyle demiş. Hiç aslı olmayan, astarı olmayan hadisler nakledilir, anlatılır. Büyük bir felaket. Bu radyoların çoğalması işte, e, Aleviliğin bir din, bir müstakil inanç gibi kabul edilmesine doğru atılan adımlar, Türkiye'de hadis kültürünü, din dini kültürü yani ilmi muazzam bir şekilde ifsad edecek. Çünkü bilmeyen birçok insan da onları da dinleyecek, beş dakikada on dakikalığı dinlemiş olacak, Doğru bir şey de dinlediğini zannedecek, olan bir şey dinlediğini zannedecek, kapatacak radyosunu ve zihninde o şeyi iz bırakacak. Onun için gerçekten ilmi yönden sakıncalı ve tehlikeli bir döneme girdik. Allah bize yardım eylesin inşallah. Evet. Ee, şimdi burada Iıı ee, gazla ilgili ııı e, Gursun sen vasıtın. Gel. <gülüyor> Yapar mısın ya da öyle şey? <gülüyor> <gülüyor>